Kardeşlerim, muazzez müminler, Karun, Hazreti Musa'nın ailesinden, belki amcasının oğlu, Tevrat'ı en iyi bilenlerden, okuyanlardan, onu Allah Azze ve Celle'den, onun yolundan, kitabından, Peygamberi Musa Aleyhisselam'dan uzaklaştıran, bütün bunlara, kutsallara düşman yapan servet, فَبَغَا aleyhim Zalim oldu. Kendi çevresine, peygambere, kitaba ihanet etti. Tuğyan'a mahkum oldu. Halbuki Kur'an-ı Hakim, halbuki Tevrat... Halbuki Allah Azze ve Celle'nin Peygamberlerine gönderdiği bütün talimatlar, ilahi mesajlar insanlara mala, mülke, servete sahip olduklarında ve butaghifi ma'atek Allahu'd-dar al ve la tensa nasibek mina dunya, wa asin kama asan Allahu dünyadan nasibini unutmayacaklardı. ''Ahireti Allah'ın onlara verdiği dünyalıklarda arayacaklardı. Bir makama gelecekler, amir olacaklar, doktor, mühendis, öğretmen olacaklar. Bugün Allah için ne yaptım diye akşam eve dönerken soracaklar vicdanlarına.'' O cevabı verebiliyorlarsa, bugün Allah için şunları yaptım, evet evime ekmek götürüyorum çocuklarım adına, şunları yaptım ama Allah ve Resul davası adına da bugün şu hayırlı amelleri imza attım diyebiliyorlar mı? Allah size dünya verdi, dünyalıklar verdi, orada ahireti arıyorsunuz. Dünyadan da nasibi unutmuyorsunuz. Bütünüyle dağlara çekilin demiyor Cenab-ı Hak. Şehirlerde kalın, şehirlerde yaşayın, köyleri imar edin. Dünyanın sahipleri olun fakat kazandıklarınızı insanlarla fukara ile paylaşın. Toprak gibi olun, tohum alın bir tane 700 verin, gökyüzü gibi olun, sema gibi olun. Yürekler kuruduğu zaman toprak kas katı kesildiğinde yağmur olun, yeryüzüne hayat verin. Allah size mülk verince Ebu Bekir gibi olun radıyallahu anh. Abdurrahman bin Avf gibi olun, Allah'ın size ihsan ettiği gibi. Ve ahsin kemâ ahsenallâhu ileyk. Sen de... ''Kapıları kapatma, fabrikanın girişine nöbetçiler koyup buraya fukara, buraya mazlumlar, buraya muhacirler giremez deme katı kuralların olmasın.'' Sana veren Allah Azze ve Celle bütün bunları imtihan için vermişti. Hani seni şu kadar insan arasından seçmiş, mala sahip kılmış, sana bu imkanı lütfetmiş eğer sen Allah'ın ihsanı gibi insanlara ihsan eder, kapıları kapatmazsan arkandan hayır dua edecekler. Tabutunu taşırken bu adam diyecekler, falan yetimhanenin sahibi. Şu kadar öğrenciye burs verirdi, yetim çocukların yakıtını kış günlerinde o adam öderdi. Arkasından hayır dua ederler. Fakat eğer karunlaşırsa insan malı alır sahiplenir kapıları mazlumlara biçarelere mustazaflara kapatırsa o zaman kendi dünyasında yalnızlaşır kale innema utitu ala ilmin indi der ki karun bütün bunları ben kazandım bütün bunlar benden benim argem var der benim adamlarım var, ben fizibilite yapıyorum, ben adamları gönderiyorum, benim adamların bütün bunları, çalışmalarım, gayretlerim neticesinde bu mala, bu mülke, servete sahip olduk. Neden ben onları muhacirlerle, neden fukara ile, neden garibanlarla, yetimlerle paylaşayım ki? ...diye der, Allah'ın ona ihsanının kendinden olduğunu iddia ederek Rabbine karşı nankörlük eder. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı, onun öğrencileri vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gönderdi. Şam'a gittiler, Mısır'a gittiler, İran'a der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara talimatları var. Zenginlerden alacaksınız, zekat vermeyen karunlardan alacaksınız. kadumin evet. agniya ihim vaturat du alafukara Zenginlerden alıp fakirlere dağıtacaksınız. Ben sizden şamın mallarını istemiyorum, altınlarını, dinarlarını. Batılıların yaptığı gibi Afrika'yı sömürüp Londra'ya, Paris'e, New York'a götürdüler. Ben sizden Şam'ın, İran'ın, Mısır'ın altınlarını istemiyorum. Oraya gidin, orada firavun sistemi var. Oralarda karunların düzeni var. Zenginler kapıları kapatmışlar. Mazlumlar alın teriyle akşam eve dönerken, yavrularına, onları bekleyen yavrularına ekmek götürmekten aciz, Gidin Karun düzenle müdahale edin. Firavunların sistemini dağıtın gidin Şama. Gidin İran'ın altın üstüne getirin. Alın zalimlerden verin mazlumlara. Alın Karunlardan verin yetimlere. Medine'ye değil orayı Medine'ye çevirin. Orayı mamur edin. Geldiler Şam'a, orayı imar ettiler, bıraktılar, adaleti kurdular, mizanı tesis ettiler. Sonra başka yerlere gittiler. Başka Karunların, başka firavunların sömürdüğü dünyaları Allah ve Resul buyruğuna, mizanına göre değiştirmek için gittiler. Karunlar kardeşlerim, onlar servete sahip olurlar. Servetleri üzerinden... Sahip oldukları dünyalıklar üzerinden yeryüzüne şekil verirler. Toplum mühendisleridir bir anlamda onlar. فَخَرَ جَعَلَىٰ قَوْمِه۪ي ف۪ي ز۪ينَت۪ي Kâlellezîne yuridûnel hayâteddûnyâ. Yâleyte lena misle mâ útiyâ kârûnû innehu lezû haz-in azîm. Servetleriyle çıkarlar. Şu kadar köle burada, şu kadar kadın cariye burada. En güzel kadınlarla cariyelerle çıkardı karun Hazineler yanında. ''İnsanlar bakarlar, mazlumlar bakarlar, fakirler bakarlar, derlerdi ki bize de Karun'a verdiğinin bir mislini versen, biz de Karun gibi olsak, Karun gibi cariyelerimiz olsa, bir kadından diğerine gitsek, şu kadar altınımız, şu kadar sarayımız, emrimizde, idaremizde şu kadar adam olsa der al kattakiler onlara bakar.'' ''Karunların servetlerini, şöhretlerini, topluma arz şekilleri zamana göre değişir kardeşlerim. Magazin programları var, yarışmalar var, kalınları, kızları, çocukları anadan urayan halde oralara ekranlara çıkarırlar. Magazin programlarında bir kadın bir gecede kaç tane adamla beraber olur onu gösterirler.'' Boyu, eni, endamı, fiziği yerinde olan bir kadın Allah'a hamd etmesi gerekirken ona nasıl isyan eder, nasıl fuhşa irtikab eder? Bunları bir anlamda meşrulaştırarak ekranlara çıkarırlar. Neden bunları yaparlar? Karun çıkardı, mazlumlar onlara bakar, ona bakar. Biz de Karun gibi olsak der, lisede kızlar var, ilkokulda kızlar var, evde kızlar var, onlara bakarlar. Biz de şunlar gibi bir hayata sahip olsak. ''Bizim de şöyle itibarımız olsa, sokağa çıktığımız zaman etrafımızdan kameralar, bu falanın yatağında ünlü oldu, şöhret oldu, falan podyumdan geliyor diye, arkamızdan gelseler, koşsalar diye kız çocuklarının içine bu kurduğu bu virüsü düşürüp aileyi parçalamak, yok etmek isterler.'' Karunlar ekranlarda Karunlar dünyanın şehirlerine hakim olmuşlar Karunlar yeryüzünde altın çağını yaşıyorlar Karunlar vardı Allah Resulü Aleyhisselam zamanında da Karunlar var Adı Ebu Cehil Adı Ebu Leheb Onların da dünyaları var, ticaret yapıyorlar, faizle sömürüyorlar, diledikleri kadınla beraber oluyorlar. Mekke'de ezilenler var, mazlumlar var. Onlar da diyorlar ki, biz de Ebu Cehil gibi olsak. Her gün bir kadınla beraber olsak, her gün başka bir cahire bizimle beraber olsa, biz de dünyadan kama diyorlardı ki. Waqal al-ladin ahu tul-ilm wa ilakum sawabul-llah, wa ilakum sawabul-llahi khairul salihah. Birden zahidler kadrosu zuhur etti. Abidler kadrosu göründü ufukta. Ebu Bekirleri, Ömerleri tanıdı dünya. Ve olsun size dedi. Ebu Cehillere, Ebu Leheblere, namus iffet katillerine özenenlere yazıklar olsun dedi. Ve ilekum sevabullahi hayrul limen amene. Bir kadınla kalıp aile kurmak, ev kurmak... Baba olmak helalinden kazanmak Evi dünyayı bu şekilde idare etmek <gülüyor> İman edenler ameli salih işleyenler Allah'a kul olanlar için daha hayırlı Bundan daha hayırlısı var mı dedi müdahil oldu bu Bekir Şaşırdı dünya Babası Ebu Kuhafe şaşırdı Mazlumlar mustazaflar var Onlar özenmiyorlar ''Onlar ibret nazarıyla bakıyorlar. Ebu Cehil'in ahiretine ağlıyorlar, geleceğine ağlıyorlar. Onlar Müslüman olanlar, Süheybler, Bilaller, kadınlar, köleler, Sümeyye'ler. Ebu Bekir radıyallahu anh kazandığı serveti o mazlum Müslümanları azat etmek için harcıyor. Babası hayret halinde diyor ki, ''Madem azat edecek, madem malını onları kurtarmak için bezledecek, sarf edecek.'' bari güçlerini azadesen, onların dünyalıklarından istifade etsen وَيْلَكُمْ <Sessizlik> سَوَابُ her şeyi Allah'tan bekliyorsunuz Rabbinizden niyaz ediyorsunuz dünyanın merkezine اِبْتِغَا <Sessizlik> اَمَّرْضَاتِ Allah rızasını koyuyor adımlarınızı böyle atıyorsunuz Fahsafna Nabih'i wa bidarihil Ebu Bekirler Ebu Cehilleri durdurmaya yetmiyor Ebu Bekirlerin gücü Karunların o zulüm sistemine, mazlumları etkilemelerine, ekranlara çıkıp ifesiz hayatlarını anlatıp, kız çocuklarını evden kaçırmalarına, ajanslara gidip kaydolmalarına, oradan kötü yollara düşmelerine mahkum olmalarına, kadınların evden uzaklaşmalarına, ailenin çökmesine, İffetsizlerin ekrandan, Karunların sokaktan, billboardlardan toplumu çökertmesine Ebu Bekirler'in gücü yetmeyince Allah'ın kudreti devreye giriyor. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ard, <gülüyor> Karun'u bütün servetiyle yere geçirdik. Karunlar var şimdi dünyada, Londra'da, Paris'te. Mazlumların kanları üzerinde kadeh tokuşturan, bundan zevk alan karunlar var. İffetsizlik, dünyada altın çağını yaşıyor. Peki ya Rabbi... Karunları yere geçiren Allah'ım, Ebu Cehilleri, Ebu Bekirlerin 23 yıllık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la verdiği mücadele sonunda Mekke'de çöle mahkum eden, yok eden, hak ile yeksan eden Allah'ım, neden bu iffetsizlik çağında Karunları yerin dibine geçirmiyorsun? Neden ya Rabbi? Çünkü sizin alimleriniz, Arifleriniz, yazarlarınız, çizerleriniz, konuşanlarınız, babalarınız ekranlarda o ifesiz hayatları görünce وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ Yazıklar olsun size, yuh olsun size, veyl olsun size, kadınları yarışma programlarında ekranlara çıkarıp da onların bedenleri üzerinden reyting toplayanlara, buna sessiz kalanlara veyl olsun diye alimler, abidler, arifler, yazanlar, çizenler ortaya çıkmadıklarından, bu hayatın karşısında durmadıklarından Ebu Bekirler'in gücü yetmiyor ya Rabbi, senin kudret elin artık müdahil olsun Allah'ım. Onu demediklerimizden Karunların iki asırdır hakimiyeti devam ediyor dünyada. Yeryüzü iffetsizlik noktasında böyle bir zamanı yaşamamıştı kardeşlerim ve temenni o mekanı o, belamse, yoluolun veik, an Allah, yoluolun veik, an Allah, yabzudur rızka, lımen yısha o, ibadihi yıkdir. Lıla, aman Allah, aleyna alıyna, lahasafa bina. Hani Karun zamanında, ona bakanlar vardı. Karun gibi evim, Karun gibi servetim, Karun gibi ertrafımda mankenler olsun diyenler vardı. Allah Azze ve Celle o Ebu Bekirler'in direnişiyle Ebu Bekir ruhluların direniş ve duruşuyla Karunları yerin dibine geçirince ellerini kaldırdılar. Hakikati gördüler. Dün Karun gibi olmak istiyorlardı. Karun dağılınca ''Ya Rabbi bize lütfetmeseydin bizim de sonumuz Karun gibi olacaktı.'' Kardeşlerim bir dünyada yaşıyoruz. Karunlar iki asırdır bu dünyaya hakim oldular. Karunlar iffetsizliği anlatıyorlar. Kadınlar seyrediyorlar. Eşlerine diyorlar ki halıyı değiş, adam halıyı değişiyor. Çünkü bir Karun hayatı var. Dizilerde evler var, villalar var, köşkler var. Çalışan bir kadın var köyde sabahtan akşama kadar. O hayatı görünce eşine diyor ki neden halıyı değişmiyorsun? Halıyı değişiyor. Zannediyor ki halıda huzur var. Perdeyi değişiyor, yetmedi mobilyaları değişiyor. Olmaz diyor, şimdi evi değiş. Evi değişiyor, yetmez diyor, mahalleyi değiş. Mahalleyi değişiyor ve şiddetli geçimsizlikten aile son buluyor. Kız çocukları var, babaları sokakları temizliyor, babasından babasının helal eve ekmek getiren alın teriyle çalışan babasından utanıyor. Çünkü ekranlarda gördüğü babalar var. ''On tane arabası olan babalar şu kadar servete hükmeden önünde yirmi kişilik tek başına sofra kurulan Karun babalar var onlara özeniyor. Falanın kızıyım demekten utanıyor. Sonunda kız çocuğu babaya asi oluyor ya da evi terk ediyor. Karunların hayatlarıyla hakim olduğu bir dünya var.'' ama Ebubekirlerin sesi çıkmıyor bu dünyada. Ebubekirler sessiz kalırsa siz bu dünyaya bu ekranlara yazanlarınızla, ariflerinizle, konuşanlarınızla ve ileküm demezseniz er. Yu hosun, yazıklar olsun bu hayata demezseniz Karunlar evlerimizi yıkmaya, tarumar etmeye devam edecek kardeşlerim. Mukallit onlar, batıya bakıyorlar. Batı neye evet diyorsa onu baş yapıyorlar. Eşkıya var, sokağı tarumar eder. Dükkanlar var, insan elli yıl, altmış yıl dişini tırnağına takar, bir servete, bir dükkana sahip olur, sokağa çıkar, o dükkanın camlarını yıkar, orayı tarumar eder, bunlara bir ceza verilmesi gerekir, konuşurlar derler ki, İfesiz batıda yüzünü kapatanlara, eşkıyalara şu cezayı vermiyorlar, o halde veremezsiniz. Onların dünyasında karunlar var. Eğer karunların hayatında bunlar ölçü değilse hayır derler. Siz içkiyi yasaklamak istersiniz, olmaz. Aileyi bu dağıtıyor, evleri bu yıkıyor, batıya bakarlar. Eğer batıda içki serbestse olmaz derler, Ya Rabbi. ''Onlar senin Kur'an'ına değil, sana isyan eden Karunlara bakıyorlar. Karunların ruhuna imanı ver, onlar meyhaneleri, onlar umumhaneleri kapasınlar. Ailelerimizi buralar dağıttı desinler, desinler de bizdeki bu adamlar, sana itiba etmeyenler, her şeyi sana isyan eden Karun'da arayanlar, Karunlar iman edince bunlar da ancak o zaman iman edenler.'' Karunlara imanı nasip et ki alemi İslam'ı ıslah eden küfür yobazları Karun ruhlular onlar da o zaman iman etsinler. Kardeşlerim bu hayat devam edecek ve şöyle sonlanacak. Tirke darul ahira nec'alha lillezina la yuridun uluan fil ard ve fesada ve'l akibetu lil muttakin. İşte ahiret. Ölüm döşeğinde belki bu ayeti okuyacaksınız. Son anınızda ya da bu ayet tecelli edecek. İşte ahiret yurdu. Biz o, o ahireti karunlaşmayanlara verdik. Onlara tahsis ettik. Yeryüzünde sahip olduklarıyla insanlara böbürlenmeyenler, onlara yukarıdan bakmayanlar işte bu ahireti onlara tahsis ettik. Ömer bin Abdülaziz Mısır'a, İran'a Irak'a hükmeden bir devlet başkanıydı. Saraydan çıkmış, iki odalı bir eve gelmiş. Her gün mercimek çorbası yer. Yanında bir tane hizmetçi var. O da artık dayanamamış, isyan etmiş. Han-ı Fatıma'ya demişti ki, ''Kulle yevmin ades, kulle yevmin ades.'' ''Her gün mercimek, her gün mercimek.'' ''Artık midem kaldırmıyor. Başka, başka yemekler yapsan olmaz mı?'' Ömer bin Abdülaziz'in eşi Fatıma evin hizmetçisine demişti ki Allah Resulü'nün öğrencisi İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz karunlaşmamak için Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devleti idare ederken onun sofrasında tek yemek vardı diye tek yemek yiyip o halde Rabbine gitmek istiyor. Böyle bir hayatınız olursa servetiniz var, malınız var, daireleriniz var, tarlalarınız var. Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi, Ebu Bekir gibi yaşarsanız, Londra'nın, Paris'in, New York'un karunlarına karşı Muhammedi duruşunuz olursa siz de Ömer bin Abdülaziz gibi dünyadan ayrılırken ilk dağrul âhire nəğəl-u ha lillâzîna la yüridûn âlûn fi l-arz və la